Auzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi hadana li hadza ve ma kunna lenehtedi leule en hadanallah Laqad jaa'at rusul rabbina bil hak Sallu ala rasulina Muhammed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 Çaresizliğimizi itiraf ettiğimiz şu asırda aslında tüm çaremizin yanı başımızda olduğunun ama bir anlık gafletimizden mi yoksa bir anlık başka şeylerin gönlümüzde meşgul olmasından mı yoksa başka sebeplerden miydi neydi neden sonra yanı başımızda olan çarelerin işaret ve alametlerin durumunu sizlerle paylaşıyorduk. Ve yine bu haftada kafleten Kurtulur sohbet programımızda yine kendi içimizde, halkımızın arasında, toplumda ihtiyacını hissettiğimiz, cevabı yanımızda olmasına rağmen cevabımızı aradığımız soruların cevaplarını yine asıl saadetin bakış açısıyla paylaşmaya ve cevabı beraberce sunmaya çalışacağız. Ve yine şimdi de bu haftaki gafletten kurtuluş programımıza başlayalım. Cihan'ın ey aziz Gelmiş Zevali Fesad isyan ve şirk ile oldu mali Anın için şimdi efdal ehli hali Veli gayetle az ehli kemali Fesad vakti aziz hakka gidelim Cemali i kemali seyredelim Evet Bazen yalnızlığımızı veriyoruz. Ortamın, toplumun sanki bizi kenara itmiş gibi yalnız kaldığımızı hissiyi veriyoruz. Halbuki iğne atsanız yere düşmeyecek kadar insanlar var etrafımızda. Ama öz anne babamızın, eşimizin, çocuk çocuğumuzun yanındayken bile bazen yalnız hissediyoruz kendimizi. Kenara etilmiş. Halktan ve her şeyden soyutlanmış gibi sanki. Sanki dışlanmış gibi. Sanki bu dünyanın insanı değilmişiz gibi. Sanki ötelerden biriymişiz gibi. Ve sonra Bu yalnızlığı hissetmek. Ve bu yalnızlıktan Varlıktaki yokluğu Yokluktaki varlığı bulmak. Çevrendeki herkes Batıla yüz çevirse de Hakka yüz çevirebilmek Yalnız başına kalsa da Kenara itilmişlik ile Hakla batıl arasında bocalamak Zamanımızda var mı acaba? Doğru karşısında olduğu halde Çevresindekilerden etkilenen Çevresindekilerden çekinip de Hakikatten yüz çeviren Rahmete doğru koşmak rahmete doğru kulvarı gerçekleştirmek varken hayır hayır çevresindekilerin etkisiyle bir anlık gaflet çukurlarına batanlar var mı acaba? Peki Kur'an'ın ayetlerinden yapılan bu tefsirler neyi anlatıyordu peki bize? Acaba bu yapılan doğru muydu? Yani toplumun gittiği yola haydi Uyudum hazır olan topluma demek mi gerekliydi? Uyumak mı gerekliydi? Yoksa, Bir üveysel karani misali, Bütün kainata, Gönlünden gelen güç ile, Hakikat budur, Doğru olan şudur, Haydin yapmamız gerekeni yapmaya demek midir? Evet, Bu sorular, bu düşünceler sadece bizim zamanımıza ait değildi tabii ki. Sadece bizim zamanımıza karşılaştığımız şeyler değildi. Aslında biz hazırı bulduğumuzdan dolayı mıdır ne? Varlık yanı başımızda olduğu halde varlığın yanında yokluğu yaşıyoruz. Allah'ını bulan neyi kaybeder? Allah'ını kaybeder neyi bulur sözünden bazen bir haber oluyoruz. Gelin. Gelin de bu hal ve atmosferi, bu haleti ruhaniyeyi yaşayan bir aşk erinin durumuna bakalım. Ne yapmış acaba? Çevresindeki insanlara uyup, çevresindeki topluma uyup, gaflet bataklıklarına dalan, sonra nedense gözlerini yuman, yüzündeki toz toprağı silkeleyen bir aşk erine bakalım. Bir ses yankılanıyordu. Tepelerden, uzaklardan. Ses tanıdık bir sesti. Aynı gürlükteydi. Bakı verdiler, halk sese doğru yöneli verdi. Ses sesleniyordu. Ses bir şeyi açıklıyordu. Arkadaşlarım, dostlarım, akrabalarım ve kabilem. Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah Ben iman ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Aleyhisselam onun peygamberidir. Herkes şaşırıyordu. Neydi bu bir anda gelen ses? Ve neydi bu şiddetli direniş? Ve neydi bu anlatılan bir şok? bir rahmet ortaba. Şok üzerinden attıktan sonra kalabalık sesin tarafındaki o kişiyi tanıyiverdi. Cündep bin Cünabe. sesin geldiği kişiye seslene verdiler bu sefer. O nasıl söz öyle Cündep? Sözünü geri al. İlahlarımıza asla hakaret edemezsin. Yoksa sen de biz de onların gazabına uğrarız çabuk pişmanlığını dile getir diyorlardı. Çünkü Cündep, putu tapanların tapıcılığını, şiddetle ve çok açık ifadelerle reddediyordu. Cündep bin Cünabe, sevgililer sevgilisi, can sevgili, aziz peygamberimizin yüksek huzurlarında, İslam'la şereflendikten sonra, alemlerin efendisinin talimatıyla, Kavminin hidayete kavuşmasına vesile olmak adına Gıfar kabilesine dönmüş ve onları toplamış en son din ve en büyük inanç sistemi İslamı anlatıyordu. Çağrından çıkmış insanları, kendilerinden, kendi benliklerinden çıkmış, kendilerinden bir haber olmuş insanları sonsuz saadete Sonsuz rahmete davet ediyordu. Halk kendi aralarında sesleşmeye başladılar. Sonra aralarından kabile reisi çıkıverdi. Hafaf bin gıfar. Susun dedi susun. Önce anlatacaklarını bir anlatsın. Cündep bu yabancı değil ki. Daha dün bizimle beraber yolda geçen kervanları soyan adam bu cündep. Bizimle beraber her türlü katliama, her türlü cinayete, her türlü terörizme katılan kişi bu cündep. Durun bakalım. Ne diyor arkadaşımız? Putların kendilerine azap edeceğinden korkan kişilere sesleniyordu Cünde bin cünabe. Müslüman değildim. Bir gün adadığı putun içmesi için bir tas süt götürüp önüne koydum. Az ayrıldım. Biraz ilerledim. Geriye bakıp ne olacağını seyretmeye başladım. Hani o bahsettiğiniz put. Hem yaratıcı olarak taptığınız, hem de beslenmesi için ağzına kadar kap götürdüğünüz put. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir baktım ki bir tane köpek geldi. Sütün tamamını içtikten sonra bacağını kaldırdı ve sizin o gazap etmesinden korktuğunuz putunuzu verdi. bu nasıl ilah ki karnı acıkıyor ve bu nasıl ilah ki kulların yardımıyla doyabiliyor bu nasıl ilah ki bir köpekten bile sakınamıyor sizin tanrı bildiğiniz aslında bir heykelden başka bir şey değil aklı olan kendi eliyle taptığına tapar mı Sözler şimşek gibi çakıyordu. O az önce kaynayan cemaat, Yavaş yavaş durulmuş, Ve son cümleleri, Başları önlerinde dinliyorlardı. Suçüstü yakalanmış insanlara benziyorlardı. Sesini verdi sonra aralarından bir tanesi, Peki senin gittiğin, Bahsettiğin zat peygamber ne diyor? O öyle şeylerden bahsediyor ki, O, Dünya durdukça eskimeyecek, Devre geçmeyecek, Ve her zamanda, Ve her mekanda, Kıymetini koruyacak olan, Çağlar üstü şeyleri bildiriyor, Allah, Birdir, Doğmamıştır, Doğurmamıştır, Yemez, içmez Ve ölmez, Allah, Her şeyin yaratıcısı ve sahibidir, Benim peygamberim, rengi, ırkı, mesleği, serveti, şeceresi ne olursa olsun bütün insanları işte bu Allah'a kulluk etmeye davet ediyor. Peygamberim, insanları iyilik yapmaya, zinadan kaçmaya, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmekten vazgeçmeye, çöle, yetim ve fakirlerin hukukuna riayet etmeye, ve şurada sayamayacağım daha nice güzelliklere çağırıyor. O peygamber olarak gelmeden önce de halkı tarafında Muhammedül Emin olarak şöhret bulmuş en emin ve en doğru şahsiyettir. Bütün ilahi kitaplar, bütün peygamberler onun son nebi olarak kainatı şereflendireceğini haber verdiler. Musa aleyhisselam kamine. Ey kavmim o sen peygambere erişirseniz aman itaat edin. Allah onunla nurunu, rahmetini, dinini tamamlayacak ve o sevgilik peygamberiyle insanlara öyle bir rahmet sunacak ki aman kaçırmayın diyor. İsa aleyhisselam öyle anlatıyor ki benden sonra Allah size hakikat ruhunu Muhammed aleyhisselam gönderecek diyordu. Onun son nebi olarak kainatı şereflendireceğini bütün peygamberler haber vermişlerdi. Size atalardan da kalsa bozuk bir dini terk ederek son ve en üstün din olan İslamiyeti kabule gelin diyorum diyordu. Herkes sessizdi. Sadece uçuşan kuşlar ve koşuşan hayvanlar duyuluyordu. Kimdi? Kimdi Cündep? Bu hale nasıl gelmişti? Gücü, kuvveti, cesaretiyle kabilenin en namlı yiğidi cündep nasıl ve ne şekilde bu hale gelmişti? Cündep hücum hazır olan topluma diyerek hata üzerine hatalara dalıyordu. Ama, ama kurtuluş istiyordu. Hayır hayır kainat böyle olamazdı. Evet bedenen belki yapıyordu yapacağını. Dalıyordu gaflete, batıyordu karanlığa belki. Ama böyle olamazdı, böyle olmamalıydı. Neden sonra? Cündüp halktan uzaklaşmaya başladı. Eşkıyalık yapmakla, teröristlik yapmakla, mal mülk yemekle, insanların hakkını yemekle, hayır hayır hayır, böyle olmamalıydı her şey. Şu uçsuz bucaksız kainat, Böyle basit nedenler için meydana gelmiş olmamalıydı. Şu yapmış olduğumuz küçücük kulübeler bile sebepsiz değil. Kaldı ki şu uçsuz bucaksız kainat nasıl nedensiz ve sebepsiz olabilirdi. Annesi babası, kardeşi, arkadaşları, akrabaları bir derin gafletteydi. Ama o düşünüyordu. Düşünecekti, düşünmeliydi. Allah akıl vermişti çünkü. Allah ibretler sunmuştu. Allah işaretler sunmuştu. Bir kişi gösterebilir misiniz şu dünya aleminin geçici olmadığını söyleyebilecek? Ne yazık ki reenkarnasyon inancıyla kendi nefislerini tatmin etmeye çalışsalar da gerçekte ateistler bile bazen kendilerinin iç alemlerindeki o sızı pırıltısının damlasıyla Vicdani bir rahatsızlık hissediyorlar aslında. Ama neden sonra? Düşünmeyince, tefekkür etmeyince, rahmete ulaşılamıyordu. Cündep bin Cünabe, kabilesinde böyleydi. Ama üldüm hazır olan topluma demekle olmuyordu. Bir şeyler yapmalıydı. Gül bahçesine girenler, gül olmasalar da gül kokarlarmış. Sigar içenlerin yanına girenler de, Sigara içmeseler de, hatta ömürleri boyunca ağızlarına sürmeseler de sigara kokarlar dostlar. Efendimizin hadisleri var ya hani buna misalden, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen, hani kokucuyla demircinin anlatılmış olduğu, arkadaşın konumunun anlatıldığı, arkadaş çok önemliydi, gerçekten çok önemliydi. ''Onun için tövbe suresinde Rabbimiz sadıklarla beraber olunuz.'' buyuruyordu ya. Ulul azim bir peygamber olan Nuh aleyhisselamı biliyorsunuz. Onun oğluyla arasına geçen o vicdanları sızlatan konuşmayı da biliyorsunuz. Nuh aleyhisselam büyük bir peygamberdi ama oğlu inkarcılar arasında helak olanlardandı. Peki nedendi? Bir peygamber... Bir peygamber çocuğunu yetiştirememiş olabilir miydi? Katta ve asla kesinlikle. Ama oğlu hakikatler ortadayken vücut ülkesinin padişahı kalp, veziri, akılken vücut padişahının kim olduğunu karar veremedi. Nevsini koydu o saltanata ve vücut ülkesi bir anda yıkılıverdi. Arkadaşları inkarcılardı ve ulul azim bir peygamber olmasına rağmen İnkarcı arkadaşlar olduğundan kendisi de o inkarcılarla helakolu verdi. Kişinin dini arkadaşının dini üzeredir buyurmuyor mu? Allah'ın bütün alemlere üsve-i hasene olarak sunduğu en güzel numune, en güzel örnek Resulullah Aleyhisselam. Yine bir de bakıyorsunuz ki bir hayvan olmasına rağmen ashab-ı beraber olan kıtmir, sırf o Allah yolunda Fî sibilillah her şeyden vazgeçen sırf Allah adına sırf aşk adına sırf rahmete ermek adına her şey sırtlarına dönen o genç Allah aşıkları iman erleri Müslüman gençler delikanlılarla beraber olduğu için bir hayvan olmasına rağmen kıtmir cenneti girecek hayvanlar arasına giriveriyordu. İşte bir yana bir peygamber oğlu. Bir yanda ise bir köpek. Ne kadar ibretli ya Rabbi her şey. Ya Rabbi keşke şu geçici alem hakkındaki bütün güçlerimizden zerre miskal ahiretimiz adına tefekkürü edemeyenlerimiz de edebilseler. Edenlerimiz var çok şükür de keşke edemeyenlerimiz de etseler. Cündüm bunları biliyordu en azından gönlünden hissediyordu. İşte bu yiğit adam bu yaratılışındaki saffet, temizlik ve samimiyet sebebiyle düşüne düşüne gece gündüz insanlardan soyutlanarak tefekkürlere dala dala soygunculuk, çapulculuk hepsini terk etti. İlah zannedilen heykellerden içten içe tiksinerek soyuyup nefret etti. Uzlete çekildi. Cündebe göre yaratıcı bir olmalıydı. Çünkü bir kabilede bile reis bir tanedir. İki tane reis olmaz ki. İki tane reis olsa kabile kabile olmaz ki. O yüzden sık sık la ilahe illallah diyordu ve neden sonra Ebu Zerel Gıffari Mekke'nin ticaret yolu üzerinde yaşamakta olan Benî Kıfar kabilesindendi. O yüzden sürekli Mekke'den ve Mekke'ye gelecek olan ticaret kervanlarından Sövgunculuk yaparlarken biliyorsunuz, sürekli bulundukları halden geçerlerdi. Kendisi böyle la ilahe illallah demeye devam ederken, Allah'ın peygamberi İslam'ın nurunu tüm aleme yaymaya devam ediyordu. İslam'ın doğuş haberi gün geçtikçe çevreye yayılıyordu. Müşrikler engellemek üzerine çalışsalar da gece gündüz güneşe çamur atmakla leke Konulamazdı. Şu anda da ne kadar leke atmaya çalışsalar da rahmet-i medeniyeti İslam'a yönelenler yöneldikçe yöneliyor ya. Aynı o şekildeydi. Bir gün Mekke'den biri Gıfar kabilesine geldi ve tevafuk eseri Cündep bin Cünabey'i gördü. Cündep arada bir La ilahe illallah deyip tefekküre dalıyor. Misafir şaşkın şaşkın Mekke'de birisi var. Bu senin söylediğin sözleri o da söylüyor. Peygamber olduğunu iddia ediyor. Cünde pür dikkat verdi. Hangi kabileden dedi? Kureyş deyince bu cevap Ebu Zeragı Fari'ye verdi. Ebu Zeragı Fari bu halleri işitir işitmez. Meşhur şair olan kardeşi Üneyse dedi ki Hayvanına bin, Mekke'ye git, kendisine vahiy geldiğini söyleyen bu zat ile görüş dedi. Söylediklerini içinde benim için bilgi edin, haberlerini bana getir dedi. Abu Zayr titriyordu. Kelimeler bile, bu haber bile bütün cüz ilerini titretmeye yetmiş vermişti. Üneis Mekke'ye gidip Peygamberimizin mübarek cemali, tatlı sohbeti ve eşsiz ihsanlarıyla şerefleni verdi. Hayran kaldı. Sonra tekrar memleketine döndü. Ebuzer Telaş'la heyecanla soru verdi. Ey Üneys, ne haber getirdin? Ey abicim, vallahi öyle yüce bir zatı gördüm ki hep hayrı, iyiliği emredip kötülükten sakındırıyor. Peki insanlar onun için ne diyorlar? Zamanın meşhur şairlerinden olan Üneys Şair, kahin, sihirbaz diyorlar fakat onun söylediklerinin ne kahinlerin sözleriyle ne de sihirbazların hareketleriyle hiçbir alakası yok. O zat hakkı bildiriyor, doğruyu söylüyor. Ona inanmayanlar yalancı ve delalet içinde olan insanlardan başkası değiller. Bunun üzerine Ebzal Gıfari sen bana çok söz getirdin ancak ben bir zat gidip kendim görmeliyim diyordu. Ebu Zerah dayanamayacaktı. Çıkıp gidecekti. Hemen Mekke'ye koyuldu. Peygamberimizi görüp Müslüman olmaya karar vermişti. Hemen eline değneğini aldı. Azığını aldı. Ve aşk ile dirilmek için Mekke yoluna düştü. Artık yeterdi ruhunun açlığı. Artık yeterdi hissettiği yalnızlığı. Artık koşmalıydı gerçeğe, artık koşmalıydı hakikate. Gitmeliydi, dinlemeliydi. Gerçek Resul ve Nebi oysa hemen yapışmalıydı eline ayağına. Onun yoluna hemen tabi olmalıydı. Böyle gitmemeliydi hiçbir şey, böyle olmamalıydı hiçbir şey. Mekke'ye geldi. Kimseye derdini anlatamadı. Çünkü bu sırada müşrikler peygamberimize ve yeni Müslüman olanlara şiddetli düşmanlıklar yapıyorlar. Düşmanlıklarını safha safha ilerletiyorlardı. Bilhassa Müslüman olup da kimsesiz ve garip olanlara işkence üzerine işkence yapıyorlardı. Cündep bin Cünabe yani Ebu Zer el Mekke'de kimseyi tanımıyordu. Garip ve yabancıydı. Bu bakımdan kimseye bir şey sormadan Kabe'nin yanına varıp oturdu. Sevgililer sevgilisini görmek için yüreği pırt pırt atıyordu. Nerede olduğunu öğrenmek için bir tanecik işaret arıyordu. Allah'ım diyordu. Allah'ım ne olur, ne olur buraya kadar geldim. Ne olur bu şerefle şereflenmeden, Buradan göçmeme sebep yaratmaya Rabbi. Yıllardır aradığım rahmete erişmeden, Canımı alma ya Rabbi. Zemzenden başka hiçbir şey yiyip içmiyordu. Akşamüstü, bir sokak köşesine çekildi. Bu esnada Hazreti Ali Ebuzer'i gördü. Garip olduğunu anlayarak Allah'ın garip bir kulcuğu rahmete muhtaç deyip yanına alarak evine götürdü. Halinden bir şey sormadığı gibi Ebuzer de ona sırrını açmadı. Sabah olunca tekrar Kabe'ye gitti. Arıyor da Ebuzer arıyordu. Neredeydi bu rahmet elçisi? Neredeydi aşk elçisi? Yoksa Yoksa rahmete kavuşamayacak mıydı? Yoksa Allah onu affetmemiş miydi? Hayır hayır olmamaydı. Kendisinin kalbine rahmet pırıltılarını sızdıran Allah eğer onu diriltecek olmasaydı diriltme yoluna koşmasını nasip eder miydi? Yine akşama kadar koşturdu. Yine haber yoktu. Hazreti Ali yine aynı adamı gördü, evine götürdü. Ertesi sabah Yine Kabe'ye koştu Ebu Zer. Akşam oldu Hazreti Ali onu yine evine götürdüğünde sordu bu sefer senin işin nedir? Bu şehre neden geldin? Eğer bana doğru bilgi vereceğine katı söz verirsen söylerim dedi Ebu Zerlufari. Söyledi de Hazreti Ali senin durumunu kimseye anlatmam. Anlatı verdi. İşittim ki üç gündür beni evine misafir eden güzel yürekli insan. Burada bir peygamber çıkmış. Onunla görüşmesi, ondan işittiklerini ezberleyip bana nakletmesi için kardeşimi göndermiştim. Kardeşim gönlüme şifa verecek kadar haber getiremedi. Onun için bizzat kendim onunla görüşmek ve ona kavuşmak için geldim. Hz. Ali tebessüm ediyordu. Ne mutlu sana. Sen doğruyu buldun diyordu. Akıllı adam mısın? Bu zat Allah'ın Resulü'dür. Hak peygamberdir. Sabahleyin ben o zatın yanına gidiyorum. Beni takip et. Senin için korkulacak bir şey görürsem ayakkabılarımı bağlıyorum, düzeltiyormuş gibi yaparım. Sen de beklemez geçersin diyordu. Hazreti Ali böyle deyince Ebuzer radiyallahu anh artık hiçbir şey düşünmüyordu ki. Görürlermiş, görmezlermiş. Hiçbir şey umurunda değildi. Sevinçten yerinde duramıyordu. Sabah oldu. Hazreti Ali takip etmeye başladı. İlerledikçe bir rahmet kokusu, bir nur, bir heyecan bütün cüz illerini kaplayıverdi. Neydi bu? Aman Allah'ım neydi bu? Neydi bu rahmet kokusu? İlerlediler, ilerlediler. Tam efendimizin bulunduğu eve gelmişlerdi ki Hz. Ali burası diyecekti ki Ebu Zerak'ın fari gözünden sızan yaşlarla "Burası mı?" dedi. Hazreti Ali çöpessüm etti. Anlaşılmıştı anlaşılması gereken. anlaşılı vermişti. İçeri girdiler. Efendimizin nur yüzünü gördü. Kokusu bambaşka. Rahmeti bambaşka. Siması bambaşka. Abdullah bin Selam diyor ya, bu yüzün sahibi yalancı olamaz deyip iman ediyordu ya. Hani Hazreti Ayşe var de, Yusuf Aleyhisselam'ı görünce bileklerini kesen hanımlar... ''Benim efendimin sadece alnını bile görseler, kalplerini keserlerdi de haberleri olmazdı.'' diyor ya, o rahmet nebisinin güzel yüzünü görünce öne atıldı. ''Esselamu aleyküm'' dedi. İslam'da verilen ilk selamı verdi. Allah nebisi selamı aldılar. ''Kimsin?'' dedi. ''Gıfar kabilesindenim efendim. Ne zamandan beri buradasın?'' Üç gün, üç geceden beri buradayım ya Resulallah. Seni kim doyurdu? Zemzemden başka bir yiyeceğim, içeceğim yoktu. Zemzemi içtikçe hiç açlık ve susuzluk duymadım dedi. Zemzem mübarektir buyurdu Allah nebisi. Ey Allah'ın Resulü, insanları neye davet ediyorsun? Buyurdular ki, Bir olan ve ortağı bulunmayan Allah'a iman etmeye ve putları terk etmeye, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahadet etmeye davet ediyorum. Bana İslam'ı anlat ya Resulallah dedi. Ebuzer Zelal-Gıfari yere çöküverdi. Allah Resulü anlattı. Allah Resulü anlattıkça Ebuzer Zelal-Gıfari kendisinden geçiyordu. İslam'ın nuru, İslam'ın rahmeti bütün iyilerini kaplıyordu. Ve en sonunda Ebuzer Zelal-Gıfari'yi Allah Resulünün telkiniyle cennetin anahtarı sözcüğü telaffuz etmeye başladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ebuzer Müslüman mişmurunca bütün cüzi illeri öyle bir rahmet ile dolu verdi ki yerinde duramıyordu. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın huzurundan ayrılınca ya Resulallah Allah'a yemin ederim ki Müslüman olduğumu Kabe'de müşrikler arasında haykırmadıkça memleketime dönmeyeceğim deyiverdi Ebu Zeril Gıffari Kabe'nin yanına gitti koştu koştu bütün müşriklerin ortasında yüksek sesle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diye haykırmaya başladı aşkını yüreğine taşıyamıyordu ama bunu işiten müşrikler ...hemen üzerine hücum ettiler. Taş, sopa... ...ve kimik parçalarıyla... ...öyle dövdüler ki... ...kanlar içinde kaldı. Hazreti Abbas, peygamber amcısı... ...koşuverdi hemen. Bırakın bu adamı öldüreceksiniz. O sizin ticaret kervanınızın... ...geçtiği yol üzerinde... ...oturan bir kabiledendir. Bir daha oradan geçemezsiniz deyince... ...bıraktılar adamı. Kıblegahları... ...dünya olan... Dünya meta olan insanlara siz paradan bahsedince her şeyi bırakırlar ve buzeri gıfari bırakıyorlardı. Müslüman olmakla, şereflenmenin verdiği şevkle öylesine seviniyor ve coşuyordu ki, ertesi gün gene Kabe'nin yanına kelime-i şehadeti yüksek sesle haykıra haykıra söylüyordu. Bu sefer de üzerine hücum eden müşrikler yere ya. Kumbaya girince kadar kendisini dövdüler. Hz Abbas yine yetişip zor kurtardı ellerinden. Üçüncü kez yine yaptı. Sanki haykırıyordu insanlara. Ey üç beş kuruşluk dünya hayatının geçici zevkleri adı altında putlara taparak dünya ve ahiretlerini kaybeden insanlar. Kendinize gelin diye silkelemek adına bir çabı ve gayret içindeydi Ebu Zelaz Gıffari. Allah nebisi ümmetinden hiç kimsenin kılına rüzgar sert esse dayanamayan nebi, kavminin yanına dön ey Ebu Zer diyordu. Haberim sana gelinceye kadar kavmine İslam'ı anlatıyordu. Bu da kavminin yanına gitti. Rahmet medeniyeti, aşk din İslam'ı, sevgi peygamberinin, sevgi padişahının sözcüklerini onlara ulaştırmaya gitti. Ve sevgi padişahının sözleriyle halk dirilmeye başlıyordu. Ebu Zerel Guffari Kamil'in yanında uzun müddet bulundu ve kendisi öyle dirildi ki onun vesilesiyle Allah diğer insanlara da diriltiyordu. Yalnızlığını Allah ile gideren insanların yalnızlığını da rahmet ile gideriyordu. Ebu Zerel Guffari bundan sonra iki defa Habeşistan'a daha sonra Medine'ye işlet yaptı. Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz hicretten sonra Eshab-ı kiram arasında kurduğu kardeşlikte Ebu Zer el-Gıffari'yi yanından hiç ayırmazdı. Her şeyi ama her şeyi Allah Resulü'nden öğreniyordu. Ruhu o kadar aşk içindeydi ki Öğreneyim insanlara da sunayım adına Rahmeti Bütün zamanını dini öğrenmeye ayırırdı. İlim öğrenmek hususunda o kadar büyük gayret sahibiydi ki, her şeyi peygamberimize sorardı. İman, ihsan, emir ve yasaklar hususunda, kadir gecesi ve daha birçok hususların sırlarını, izahını, namaza dair ince hususları ve nice şeyleri Resulullah'a bir zat sorarak öğrenme şerefine kavuşmuştu. Efendimize bu Ebuzeri çok severdi. Hususi itifatta bulunurdu. Çok zaman gece geç vakte kadar, Aşk padişahının huzurunda kalırdı. eshab sufesiyle ile beraber. Peygamberimizin mahremi sır dostu verdi. Allah, uyudum hazır olan topluma demeyeni nasıl da Habibi ile ömür sürdürtüyordu bakar mısınız? Resulullah Efendimiz'e biat ederken de, Hak Teala'nın yolunda hiçbir kötüleyicinin kötülemesine aldanmayacağına, ne kadar acı olursa olsun daima doğru sözlü olacağına söz vermişti ömrünün sonuna kadar hep böyle sadık kaldı. Sadık insandı. Allah Resulü en sadık insan olarak onu gösterecekti. Tebük'teyiz. Ebu Zaral devesi çok zayıf ve dayanıksız olduğu için geride kalmıştı. Yolun ortasında devesi çöküp kalınca devesinden indi. Eşyasını sırtına vermişti. Orduya yetişmek için yaya yürüyordu. Şiddetli sıcak ortalık kavururken gölgelikler aranırken bir öğle vakti Ebuzer orduya yetişiveri verdi. Resulullah'ın yanında bulunan hesabı, Ya Resulallah. Tek başına bir adam geliyor. Alemlerin sultanı tebessüm buyurdu. Ebuzer olmasını isterdim. Ve Resulü Kibriya Allah'ın rahmet nebisi Aleyhissalatu vesselam o sözlerinin tecellisiyle kendisini öyle bir karşıladı ki Mesihul İslam diyordu onun için öyle ki Ebu Zarar radiyallahu durumunu anlatınca bana gelip kavuşuncaya kadar attığın her adımına karşılık Allah bütün günahlarına bağışlasın diye dua buyurdu. Mekke'nin fethinde kendi sancağını taşıyordu. Peygamber efendimize öyle bağlanmıştı ki beğendiğini sever sevmediğini ve beğenmediğini Ebu Zer sevmezdi. Resulullah'ın vefatında da yanındaydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bir köşeye çekildi. Son derece mahzun bir yalnız hayat yaşadı. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği devrinde de böyleydi. Onun vefatında sonra Şam'a gitti. Dostları gidince kenara çekildi. Ve bir gün Kabe'nin yanında durarak şöyle dedi. Ey ahali! Sizden biri bir yolculuğa çıkacak olsa, Azıksız asla çıkmaz, Mutlaka bir yol hazırlığı yapar, Yanına yiyecek, içecek, Para alır, Dünya hayatında bir yolculuğa çıkan insan, Azık almadan çıkmazsa, Ya ahiret yolculuğuna çıkacak irisi, Azıksız nasıl çıkar diyordu? Ahiret azı, Ahiret azını çok unutuverdiler. Ebu Zelal-Güffari halkı çok tenkit ediverdi. Doğruyu söylemekten hiç kaçınmaz ya. Hiç kaçınmıyordu gerçekten de. Halife bile olsa yanlış gördün mü uyarıyordu. Hazreti Osman'ı şikayet ettiler. Hazreti Osman yanına çağırdı. Hazreti Osman yanındayken Hazreti Osman'la beraber mukaleme ettiler konuştular. Hazreti Osman'dan bir müte sonra kenara çekilmek için izin istedi ve kenara çekildi Şam'a doğru gitmek istedi ve Rebeze'ye gidiverdi Mekke ile Medine arasında bir yer. neden sonra kendisi Rebeze'deyken zaten oğlu kendisi hayattayken vefat etmişti bir kızı bir eşi vardı Rebeze'de, Rebeze çölünde ailece kalırlarken hastalanıp yatağa düşüverdi. Kendisi Allah Resulüne çok bağlıydı ya, Allah Resulünün ona haberleri vardı. Hasta yatağındaydı. Hanım ağlıyordu. Şimdi sen vefat edersen, senin biz defnini bile yapamayacağız. Ağlıyordu. Ağlama dedi hanım, ağlama. Allah kendi yolunda yürüyen, Kendisine vuslaat ile yanıp tutuşan kimi bırakmış? Beni mi bırakır hanım? Ağlama diyordu. Kapının önüne çık da bak bakalım uzaktan gelecek olanlar var mı? Biliyordu. Çünkü Resulullah buyurmuştu ki sizden biriniz çölde vefat edecek ve Allah onun defni için aranızdan salih kimseleri tevafuken ona gönderecek diyordu. Ebu Zer el bu hadisin muhatabının kendisi olduğunu hissediyordu. Ve gerçekten de öyle oldu. Kendisi vefat etti ama yalnız kalmadı. Abdullah bin Mesud radiyallahu an. O salih grubun başındaydı. Ebu Zeyr al en büyük dostu olan uslatını gözdeşler içerisinde gerçekleştirdiler. Ebu Zeyr al böyleydi. Yani uydum hazır olan topluma değil de uydum hakikate iki cihanın imamı Hazreti Muhammed'i e sözünü hayatının her karesine göstermekteydi. Bize gereken de böyle göstermekti ya. Rabbim gökyüzündeki yıldızlar misali bize sunulan bu rahmet örnerlerinden, aşk filminin aşk senaryosunu en güzel hayatlarına geçiren bu aşk erlerinin hayatlarından, Hayatımıza almamız gerekenleri hakkıyla tefekkür etmeyi bizlere lütfetsin diyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, Rabbim bu güzel insanların hayatlarından mesajları doğru sorgulayabilmeyi, doğru alabilmeyi lütfeylesin. Duamızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek en büyük şeref bizim için. Bizlere Özel efemin internet adresinden, posta ve web sitesinden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Sizleri Rabbimize emanet ediyorum. En büyük dost, ilim, rahmet ve aşk medeniyetiyle hayatınızı cennette çevirip gönlünüzce olan tüm hayırları lütfeylesin. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatuhu.